Hoş geldiniz. Bu videonun konusu iyi espri yapabilme. Şimdi mizah yeteneği ayrı bir şeydir. O bir kültür ve bir birikimdir. İyi espri yapabilme, zamanlama, sohbet yönetebilme, girip çıkabilme, yani verkaç yapabilmektir. Futbol bilmek ayrı bir şeydir. İyi top oynamak ayrı bir şeydir. Yani her yorumcu iyi top oynuyor mu? Hayır. Bu video sizin iyi top oynamayı, güzel şut çekmeyi ve gol atmayı, bazen pas verip bazen pas alabilmeyi becermeniz için. Başlayalım bakalım, iyi espri, iyi şaka nasıl yapılıyor? Öncelikle gideceğiniz ortamı düşün. Arkadaş ortamı, sohbet ortamı, yaptığınız daha önceki şakaları düşünün. Tekrar yapmamaya çalışın ama bir provanız olsun. Lütfen bir espriye girerken, bak bak ama ne oldu? Ya da birisi espri yaptıysa, ya o değil de bak başka bir şey anlatacağım. Ya onların lafını hiç etmeyin. Onların lafı hiç değeri yokmuş gibi göbüp geçmeyin. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey cinsellik ve argo üzerine şaka yapacaksanız çok teyit geçmeniz lazım. Metaforlar kullanmanız lazım. Bir şeyi bir şeye benzetmeniz lazım. Yani televizyonda cinsellik üzerine direk komedi yapan, direk küfür eden da görürsünüz ya da sinemada. Bunlar C kalitedir. Kelimeyi kullanarak espri yapan görürsünüz. Bu mesela recepüvedik kalitesinde bunlar B kalitedir ama bir de A kalite vardı mesela Cem Yılmaz da bu konuda espriler yapar ama cinselliğe teyit geçer. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki küfür de kullanıyor illaki A kalite demiyorum. Güncel şeylerden espri çıkarmayı bilmeniz lazım. Burada size tavsiye edeceğim bir numaralı kaynak ekşi sözlük. Neden ekşi sözlük biliyor musunuz? Çünkü orada Yani bir %30 kitle var ki über zeki yani hatta %10 %20 de diyebilirim ama çok zeki çocuklar var yani %70 dolgu malzemesi diyelim bir %30'u çok zeki ve bunlar ince esprileri çok iyi çıkartıyor. Zaten bunları şeyden görüyorsunuz hani e, altında bir e, oylama sistemi var İşte puan var yani puan veriyorlar artık bilmiyorum anladığını ama o, o çok puan alandan o ince espriyi görüyorsun. Lütfen bunlara dikkat edin. Ha burada tabii şeyi de görürsün Aynen ekşi sözlükte olduğu gibi 100 kez aynı kalıbı yapıştırmak için hazır bekleyen insanlar olduğu gibi hayatta da var. Bekliyor ki o kalıp espriyi yapsın. Yapma. Kalıp, klişe espri yapma. Cem Yılmaz'dan bir şey alıp oraya lak diye yapıştırma. Recep Übedik'ten aldığın iğrenç bir geğirme esprisini orada yapma. Espri 3 aşamadır. Hazırlık, yapılması, bu ikisi 10 saniye sürer ve sonrası rating toplama. Rating toplama değişkendir. Bakarsın ki herkes gülüyor. Yeni cümlene başlama. Ama yarılma. <gülüyor> değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil. Yani sen biraz gül, toplan. Bırak etraftakiler ne yapıyor? Onu bir gör. Ve hazır cevaplar. Şimdi iyi espri yapmanın altın kuralı kısa sürede malzemeyi bulup, işleyip bu tarafa satmak. Çok hızlı hazır cevap ve esprili olman lazım. Bunun için bir video daha bu akşam ya da yarın yayına girecek. Yani hazır cevap olmak, beyni hızlı kullanmak. Bu bir üçlü mini seri diyelim, bu çok önemli. Hazır cevap olmak için burada iki tane size ipucu vereceğim. Tio diyelim artık bir kelime seçelim buna. Birincisi, yabancı sitcom denilen 20 dakikalık komedi dizilerini izlemen lazım. Özellikle eski dizileri izlersen, insanlar da eskide izlediği için o esprilerden yaptığın alıntı ve çalıntıları fark etmezler. Neden yerli dizi izlemiyorsun? Çünkü yerli diziler 3 saat. 3 saatlik bir dizi izlediğin zaman beynin uyuşur, çöp olur. Ve 3 saatin içerisinde hani 15 dakikaya bir tane güzel espri düşer. Ama sitcom'lar öyle değil. Yabancı sitcom'lar 20 dakika içerisinde neredeyse 50-60 espri düşecek kadar yoğun. Çünkü Amerika otur hızlı, tık tık tık tık şakaları seviyor. Biz yabancı sitcom izlediğin zaman atıyorum Friends Animasyon olabilir, South Park olabilir, Simpsons olabilir, bir şey izle. SpongeBob'dan bile bir espri alırsın inan ki. Bu aldığın esprileri değiştir, ortamı uyarla ve kullan. Ama bir hafıza yani belleğin bir kütüphanen olması lazım, yeri geldiğinde kullanayım. Bu kütüphaneden espri satmaktır. Bir de kendinin espri üretmesi yani o motoru çalıştırman lazım. O motorun da gelişmesi için birkaç şey yapman lazım ki beyni hızlı çalıştırum hazır cevaplık üzerine bir video eklenecek dediğim gibi ama burada tavsiyem satranç oyna, tablo oyna bir şey yap. Ben beyni geliştirmek için, bu espri yeteneğini güçlendirmek için önereceğim bir ne o şey? Başka şeylerden hikaye öğretmenin sağlayacak kafe sistemi. Kafe sistemi ne biliyor musunuz? Biz yurt dışındayken bunu eğitimin son gününde yaptılar. Daha önce anlatmıştım bir videoda, canlı yayında anlatmıştım. Bir kafeye gidiyorsun, oturuyorsun. Mesela düşünün bir yolu cepheden göre, İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi'nin bir yeri. Şu açıdan görüyor. Buradan sahneye biri girdiği zaman onunla ilgili bir hikaye uyduruyorsun. Buradan giren ilk kişiyle onu bağdaştırmaya çalışıyorsun kafanda. Bunu birine anlatırsan eğlenmekten ölürsünüz, kendi içinde yaparsan da eğlenirsin. Ama işte buradan birisi girdi, bu bunun bilmem nesiymiş falan, beyniniz Yeni gördüğü insan tipler, elindeki malzemeler, kıyafet bilmem neyle ilgili hızlı gri hücreleri de canlandırarak örgü kurmayı öğrenir. Hikaye yazmayı öğrenirsiniz. Storytelling, hikaye anlatmayı öğrenirsiniz. Dolayısıyla bu önemli. Espri yapma kabiliyetinizi geliştirir. Çünkü karikatür ve mizah bir şeyin abartılmasıdır kırmadan. Bir insanın üstünde gördüğün bir şeyi alıp çekip eğlendirip bırakırsan eğlencede. Zamanında bırakın espriyi. Yani bazen şey oluyor bir, bir espri yapılıyor konusu geçiyor <gülüyor> ya bir de şey vardı bak geçti ama bak anlatayım e geçti bırak ya da süresini sakız etme dedim ya mizah bir şeyin alınıp eğlenilip geri bırakılması bırakmıyor oh, bak bak şey de var bak bak şey de var bak bak e tamam ben eve gideceğim ama gece 11 oldu 12 oldu yeter lütfen iyi espri yapacaksanız tadında bırakın yani iyi bir espri dediğim gibi 10 saniye gir vur çık sonra hasat et Sizin çok iyi espri yapabiliyorsunuz. Eğlenebilmeniz için moralinizin yüksek ve sizin eğlenceli olmanız lazım. Eğlenceli olmanız için düzenli bir uyku sisteminizin olması lazım. 6 saatin altında uyumayın. Ben her ne kadar size az uykuyu önersem de yıllara göre düşürün diyorum zaten. Yılda 1 saat geri çekin diyorum. 8-7-6 düşebiliyorsanız 5. Ama iyi uyumadığınız, iyi beslenmediğiniz sürece ve beyniniz, beyin videosunda göreceksiniz güçlenmediği sürece iyi espri yapamazsınız. Çünkü kaliteli espri Aldım malzemeyi, buldum kişiyi, tarzını biliyorum bu malzemeyi çevirdim, buna monte ettim. Bu harika espridir. Son tavsiyem eğer espri yapacaksanız karşı tarafla bir bağ kurun. Yani 10 kişi varsa etrafınızda onunla da güldürmeye çalışmayın. Bir ya da ikisini seçin onlarla eğlenmeye çalışın. Bırakın millet o aradaki muhabbeti beslesin. Ama siz onu da güldüreyim, o güldü mü öbürü ne oldu falan diye uğraşırsanız eh. Seminerlerde dikkat ettiğim şeyler Birincisi, şaka kaldıran insanı bulurum. Şaka kaldıran insanla takılarak bir sohbet başlatırım. Sonra onunla yaptığım sohbeti öbürüne katarım. Herkesi aynı anda şaka yapmaya çalışırsanız, dur bir fıkra anlatayım, toplu katliam yaratayım derseniz olmaz. İyi espri yapabilmek sizin eğlenmenizle alakalıdır. Aşağıya bir soru soracağım. Türk filmlerinde gördüğünüz şu ana kadarki en iyi espriler kime aitti? Hangi sahneydi? Kim sizi çok güldürdü Türk sinemasından? Siz yazarsanız sevinirim. Tabii ki Kemal Sunal'a buradan rahmetli diliyoruz. Aşağıya unutmayın güldüğüm 10 tane filmi yazıyorum. IMDb listesi olarak bir liste oluşturacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Ve nokta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birazdan ekrana e, hızlı hazır cevap olmak, beyin hızlı çalıştırmak ve de mizah yeteneği ile ilgili zaten linkler gelecek burada. Görüşmek üzere.